laqatna fi sinu min hina ya ruhi Allahu alayhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu üzülme Allah bizle beraberdir dediğinde eğer beraberlikten maksat yan yana olsa ne gibi bir faydası olur onlara e zaten müşriklerle de beraber Allah anladınız mı Ebu Bekir der ki ya, ya Resulallah Allah müşriklerle de beraber. Çünkü beraberlikten maksat yan yana ol. O zaman bunu dinleyen bütün akıl ehlini anlar. Yani yardımda beraber. Cümlesi yakında. Eğer bu olmasaydı ne derdi Ebu Bekir? E ya Rabbi zaten Allah her yerde yani. Bizimle zaten beraber olduğunu biliyorum. Her yerde. Halbuki orada Nebi Sallallahu Aleyhi vurgusu ne? Yardımda. Eyvallah. Yardımda. Bunu herkes anlar. Herkes ne yapar bunu? Aa. Anlar. Anlamayan insan Yok. Yok. o yüzden burada biz mea ilmiyle beraberdir dediğimizde orijinal lafzının dışına çıkmıyoruz tevil yapmıyoruz çünkü tevil orijinal lafzının dışına çıkmak biz orijinal lafzının dışına mı çıktık orijinal manasını mı verdik orijinal manasını mı? verdik çünkü meanın bir sürü manası var bir tanesi asıl da diğerleri dalları değil hepsi asıl ama cümledeki siyak sibatına göre asıl nasıl el mahluk mudur dil midirin sorusu yoksa mea de sorusu yok Arap hiçbir zaman ne deyip susmamış ki me'ayı tarif edelim. O yüzden işte bu garibul Kur'an, garibul hadis bazen müşkilat oluyor. Bunlar güzel bir ilimdir. Yani müfredatları anlatan kitaplar. Ama bir şartla müfredatları cümle siyak ve sivakında fıkh çalışırsan garibul Kur'an, garibul hadis olayı senin işine yarar. Kelimelerin tefsiri. Aksi halde müşkilattır bunların hepsi. O yüzden buraya dikkat edeceğiz. Tamam mı? Biz şimdi o zaman tevil etmedik. Şimdi bakın bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki eğer öyleyse şimdi biz Allah'ın gelme sıfatını kabul ediyor muyuz? Allah gelir <gülüyor> Gelme sıfatı var. Mesela ne <gülüyor> der? Câ'e rabbuka Şişte valmeleku saffan saffa Senin Rabbin geldi. değil mi? Senin Rabbin ne yaptı? Geldi. Geldi. geldi. Peki bunlar bunu nasıl anlıyorlar? Diyorlar ki yok. Allah geldi demiyoruz. Neyi geldi? Emri geldi. E biz de diyoruz ki yani neden siz emri geldi diyorsunuz? ya Allah gelebilir mi yani bir yerden bir yere intikal edecek buna benzer ne yapıyorlar teviller getiriyorlar bize bize şimdi bir ayet daha getiriyorlar diyorlar ki is elil kariye ne yap köye sor bu ayet alınızda tutun is elil kariye kariye köye sor köye mi soracağız biz Köydeki yoksa evet. köydeki, i̇nsanlar. i̇nsanlara köydeki insanlara mı? köydeki insanlara değil mi biz anlatırken de böyle de bu, bunu kastetmiyor muyuz biz evet. el-karye köydeki evet. insanlara yani adam diyor ki binaya ağacı soramazsın köyün insanlarına doğru insanlar diyor ki o zaman biz araya bir kelime koyuyoruz biz selef olarak diyoruz ki is el yani eshabel el-karye mesela yani köy ashabına sor. Diyoruz ki burada arada bir tane kelime vardır. Has Bu Arap dili Edebiyatı'nda mı var? Onlar da diyor ki işte aynen biz de öyle yapıyoruz. Yani arada bir kelime eksik, emru. Siz diyor nasıl bunu yaptırsanız biz de yaparız. Siz onu yaptınız hakkınız yok bizim... Hakkınız var da evet. hakkınız yok mu? Niye yani hani sen padişahın olursun da ben kimim yani? Niye yok? Biliyoruz diyoruz ki çok basit. Ha? Bakın şey şimdi mi? arkadaşlar. İşte diyorlar ki o yüzden isel-i kariye bize mecaz olarak getiriyorlar önüne. Bak, mecazdır burada. Köye sor, burada bir mecazlık var. Yani köyün esnafına sor. Halbuki biz az önce ne dedik? Dilde mecaz yoktur. Bakın şimdi. Biz diyoruz ki bu mecaz mıdır? Yoksa evet. İbnü Mali'nin de dediği gibi hasfu mai'i caiz. Bakın, bilinen şeyi, kelimeyi hasf etmek yani yazmamak, ortaya koymamak nedir? Caizdir bilinen bir kelimeyi. Bilinen ne neyle anlaşılır? Siyap sibakla. Bütün akıl ehli. Bakın, bütün akıl ehli. Köye sor dediğinde bir kişi ihtilaf eder mi? Köyün halkına sor dediğinde? Hı. Etmez. Etmez. Değil mi bu O zaman hasfu maliu mu caiz yani hasf edilmesi caiz olan kelimelere kim mecaz demiş? Mecaz bu demek değil ki. Mecaz orijinal manadan kıvrıda kıvılmak demek. Lafsı Orijinal manasından ham uzak manasını atmak demek, ilk manasının dışına çıkarmak demek mecaz. Bu o değil, bu hasf olunmuş bir şeydir. Yani caiz olanı hasf etmek demek. Şimdi bakın, bunla, gelin Rabb'e gelelim şimdi. Diyorlar ki, Caa Rabbuke yani emr, Emru Rabbik, Rabbin emri geldi. Peki, arada diyelim ki size kabul edelim. Evet, arada bir tane kelime hasf olmuş. Birisi çıktı dedi ki ya bu emri Buna emir diyelim ya bu aradaki kelimeye. O zaman mana ne olmuş olur? Rabbin emri geldi. Birisi de diyor ki ya arkadaşlar bana kıyak yapın. Emri yerine rahmeti koyalım buraya ya. Değil mi? Diyorlar hakikaten bu adam fakir. Zaten dünyada <gülüyor> hiçbir şeyi yok. Bari burada sevinsin. Buna rahmet diyelim. O zaman diyoruz ki caa e rahmetu rabbike. Rabbin rahmeti geldi. Ebru diyor ki ya arkadaşlar benim dün babam öldü. Burada melek koyalım. O zaman caa e meleiketu rabbike. Rabbin meleği geldi. Birisi diyor ki yok kudreti geldi. Birisi diyor ki hepsi şey hepsi mümkün mü? Yani. Mümkün, mümkün şey. mü? Yani burada hasfolan bu şey bu şey malum mucnun akışında değil. meçhul değil mi? Meçhul çünkü bir sürü var hangisini bilmiyorsun. Hepsi uygun. Ama burada azhaftan başka bir tane koyabilir misin? Ha, o zaman dilde şu kuraldır. Hashu ma'lumu caizdir. İbn Malik bunu söylüyor. Madem Arap Arap diline dönüyoruz. İbn Malik ne diyor? Hasfolan şeyi bilmek şey bilinen şeyi hasfetmek yazmamak şimdi yazmamak yani caiz. caizdir ama bilinen şeyi yazmamak bu biliniyor mu bilinmiyor mu hepsi de olabilir rahmeti gelebilir emri gelebilir meleği olabilir o zaman bu dilde caiz değil ve o kural burada geçmiyor olmuyor işte çünkü birisi der meleği geldi o yüzden zaten hep itiraf etmiş biri demiş meleği geldi bu itiraf da olmuş ha biri demiş emri bir de gelmenin keyfiyeti de bilinmiyor. Tabi yani gelmenin keyfiyeti de bilmiyor. Bir yerinin keyfiyeti bileniyor. Yani Aynen. Aynen. Keyfiyeti Allah var. zatıyla geldiğinde de var mı? Fırkalardan. Müşebbiheleri diyorsan ha. müşebbiheler zatıyla geldi hulul, ama hulul etti hulul manasını da anlıyorlar. Biz hulul diyoruz ki Allah zatıyla gelir ama gelmesi bizim gelmemize yani. benzemez. Çünkü biz bir yerden bir yere gittiğimiz zaman gittiğimiz bölgeye hulul ederiz. Allah'ta hulul yoktur. Biz i̇bn Arabi gibi hululücü değiliz yani. Vahdili vücudcu değiliz yani. Her şeyde Allah var. Böyle bir şey yok. Tamam o yüzden bunların Tabii. söylediğinin hiçbir tutar yanı yok. Mecaz diye bir şey söz konusu Arap dilinde yok. Mecaz dedikleri ya <gülüyor> minel elfazın muşterekedir. Yani şimdi yüz ne demek? Yüz. Evet. evet. Yüz bu. Peki niçin abi rakam demedin? <gülüyor> niçin rakam demedin? Gerçek, ilk 100. Birisi de şeydi rakam ben ona derdim ki. Niye yüz demedin? Deseydi hem yüz hem de rakam ben niye böyle yüz bunu demezdim derdim. Sonu gelmez. <gülüyor> <gülüyor> o zaman alfazun müşterekeler var. Yani ne? Türkçede de bunu kullanıyoruz. Alfazun muşterekeler, alfazul elfaz alfazun mutadade el bu Türkçede de var. Eş anlamlı kelimeler, Hı. zıt anlamlı kelimeler. Hı. Değil mi? Ee, birden fazla Seçtim. mesela şimdi bakalım aynı kelimesi. Aynı kelimesi. Ayn kelimesi. Hem göz demek, hem de ne? <gülüyor> Pınar demek. Değil mi? Hı. Şimdi mea kelimesi. Mea'ya bakın. Bir sürü manaları var. ...yan yana beraber olmak, karışarak beraber olmak... hepsini örnek verdik. Fikir. Sen bunlardan herhangi bir tanesini... ...neye göre tayin edersin? Cümle... akışına göre. Ebu Hı -hı. Vekil Hı -hı. Allah Resulü arasında... ...kim anlamış burada bu beraberliği? Hiç. Bu beraberlik... ...anlaşılsaydı bir önemi olmayacaktı. Çünkü Allah sana yardım etmedikten sonra... ...yanında olsa ne olur? Hiç. Değil mi? O zaman orada anlaşılan ne? Yardım. yardım. Çünkü Allah her yerde zaten o... ...sana saldıran müşrikle de beraber ya Resulallah. Evet. Anladınız evet. mı? O yüzden... Mecaz diye bir şey yok. Diyorlar ki Allah'ın ipine sıkı sarılın. Allah'ın boyası. Ya mecaz nedir? İpin <gülüyor> arkadaşlar ipin haber dediğini ip. İpin dinde lugatta karşılığı. Din diye bir karşılığı var mı ip kelimesinin? Din diye bir karşılığı yok lügatta. Mecaz nedir? Mecaz orijinal lafızı almayıp da ne? İkinci gelen lafzı. Sonradan gelen lafzı almaktır diyorlar. E dinin ikinci bir lafı yok ki sen ona mecaz diyebilirsin ipin. İp burada dinden kinayedir, mecaz değildir. E işte ilmi tahkiki etmeyenler, selefin fehminden uzak duranlara buna Allah'ın ipini örnek verecektir. Allah'ın boyasını örnek verecektir. Hani boyanın iki manası yok ki birisi asıldır diyelim, birisi de uzak manasıdır diyelim. Sonra uzak manasını alana mecaz yaptı diyelim. Bu kinayedir. Bu dilde maruftur. Allah'ın peki, Allah'ın... Ee, İpine sımsıka saralım. İpin tam karşılığında ne manasını verelim buna? Din. Din. Din. Birisi dese ki yok Kur'an sünnet. Lafız olarak farklı mı? Aynı. Farklı. Mana olarak? Aynı. Aynı. aynı. Ama lafız olarak farklı mı? <gülüyor> farklı. E, lafızı maruf değil o zaman. <gülüyor> Lafzen demek ki bu maruf değil. O zaman bunlar kinaye. Bunların mecaziyetle alakası yok. Mecaz bakın arkadaşlar. Mecaz asıl konulan manadan uzak olan manaya hamletmek. Bir tane örnek vereceğim. Mecazın batıllığı için bu yeter. Mecaz hakikaten başlı başına en az 10 derslik bir ders. Şimdi Rabbi nasip ederse niyetimiz var. Yani dersler akide dersleri işleniyor. Bunların hepsi yükleniyor. İleride yani niyetim var. Mecazla alakalı ders yapılacak. Bunlar zaten internete indiriliyor. Takip edenler bilir. Mecaza en az 10 ders lazım da. Ama şimdi size tek bir örnek vereceğim arkadaşlar. Anlayacaksınız inşallah. Bakın mecazın ne kadar batıl olduğu. Şimdi mecaz nedir? Bakın önce şöyle bir cisim düşünün. Şöyle. Şöyle işte şöyle karışık bir cisim. Böyle bir cisim var dünyada. Bir tane de kelime var. Kelime şu demek mesela. Söyle mesela böyle bir kelime düşünün. Araplar demişler ki şu cisme ne? Şu kelimeyi verelim. Bir cisim koymuşlar. Ya böyle bir cisim var. Buna ne ne hangi kelimeyi verelim? Bu kelimeyi verelim. Alesse diyelim buna. İlk o zaman. ALS'nin manası neymiş? İlk manası bu cisimmiş. Değil mi? Evet. ALS'nin ilk manası bu. Diyorlar ki işte bu ilk manaya ne denir? Hakikat. Hakikat. Hakikat diyorlar. Sonradan, aradan yıllar geçiyor. Bu ALS'nin ALS'yi başka cisimler de kullanıyorlar. ALS'ye başka manalar da yüklüyorlar. Şimdi sen, o başka manaları ne diyorlar? Mecaz. Evet ilk manaya hakikat, i̇kinci. ebür ikinci manaya mecaz. O zaman diyoruz ki peki bunlara ilk manayı kim koymuş? Sonraki. İkinci manayı kim koymuş? İlk manayı. Meçhul mü? Kim koymuş? Hangisi önce veya hangisi önce? Bana göre şimdi dağın başı mı önce koymuş, insanın başına Şimdi bunlar diyor ki kapının kolu mecazdır. Senin kolun hakikat, kapının kolu mecaz. Veya dağın başı hakikat ilk <gülüyor> önce Araflar dağı görmüş bu dağ uç noktasına baş diyelim demişler. Sonra demişler ki ya bizim şu uzvumuza da baş diyelim. Hangisi hakikat? Dağın başı. Evet. İlk olmuş. Hangisi mecaz? Yılmaz'ın başı. Evet. İnsanların başı. Birisi der ki olur mu canım ilk önce Yılmaz'ın başı konmuş. Yılmaz'ın başı hakikat. Dağın başı sonradan koymuş. Nereden çıkaracağız bunu? Hı. Nereden bu? Meçhul mü? Meçhul mü? İzacâ ihtimal batalel istidlal. İhtimal oldu mu istidlal? Batıldır. Batıldır. Hüküm çıkaramazsın. Meçhul çünkü. Hangisinin önce konulduğu meçhul. O yüzden müfredatları tek başına ele alamazsın ki. Müfredatlar cümle içinde kullanılır. Dağın başına çıktığım dediğin zaman kimse şöyle karşı gözlü bir şey anlamaz. Değil mi? O yüzden kelimeleri tek başına ele almayacağız. O yüzden diyoruz ki madem ki mecaz asıl konulan manadın dışına çıkmaksa tayin ederim. Hangisi asıl hangisi sonradan gelen? Bu meçhul mü? Meşul. o yüzden bakın usulü fıkıhta Mutezileler Eş'ariler usulü fıkıh yazmışlarken yazarlarken mebde'ül lugat diye bir başlık atarlar. Lugatın ilk başlangıcı nereden çıkmıştır? İlk kim koymuştur? Kimi mi cinler koymuş, kimi demiş Adem Aleyhisselam koymuş çünkü Allah ona kelimeleri öğretti kimi demiş, bu koymuş, melekler koymuş bir sürü kelime var. Çünkü işkali kendileri de biliyor. Lugatı ilk koyan kim acaba? Problemi biliyorlar. O zaman meçhul olduğu an meçhul olduğu an mecaziyeti ne yapar? Gider. O yüzden İbn-i Teymiye Rahim Allah ne diyor? Mecaz Selev döneminde bilinmiyordu. Selev döneminde mecaz yoktu. Sonradan müteahkiller ne yaptı? Bu mecazı ne yaptılar? Ortaya çıkardılar. Bakın size kısaca bir tarihi bilgi vereyim. Mecaz nasıl çıkıyor ortaya? Felsefe ehli, bakın felsefe ehli Şeyh Yusuf El Gafis var. Benim şuan an yaşayanlar arasında, dünyada sevdiğim sevdiğim alimler arasında ve yakından takip ettiğim büyük bir alim kendisi. Ondan size bir fayda vereceğim inşallah. Bakın ne diyor kendisi? Tabi bunların hepsi Nasen'de mevcut e, kaynaklarda. Şimdi bakın kafir olan felsefeciler felsefecilerden İslam adı altında da felsefe yapanlar olmuş. Kafirlerden de. Asıl kimden geldi? Yunan felsefesi biliyoruz bunları. Şimdi bu felsefe olayı Müslümanların indinde İşgal yaratınca kendilerince yani diyorlar ki bu felsefeciler Allah'a yok diyorlar vesaire aklı yöntemlerle yaklaşıyorlar. Ne dediler Müslümanlar? İyi niyetle olaya giriştiler. Dediler ki biz şöyle yapalım. Bunların silahlarını alıp bunların silahlarıyla ne yapalım? Bunları vuralım. Sonra tuttular felsefeye girdiler. Felsefe bulaştı bunlar. Felsefe, felsefeye bulaştılar. Kitaplar Arapçaya çevirmeye başladı vesaire. <gülüyor> dediler ki o zaman bunlar Allah'ın ne olduğunu söylüyorlar? olmadığını söylüyorlar veya bu alemin yaratılmadığını söylüyorlar vesaire. Evet. Diyorlar ki o zaman biz bunlara reddiye vermek için ne yapalım? Bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlayalım. Hadis olduğunu ispatlayalım. Yaratılmış olduğunu ispatladıktan sonra her yaratılmış olanın bir yaratıcısıdır var diyelim. O yaratıcı da Allah'tır. O zaman Allah'a ispatlamış olalım. Aba giderken avlandılar. Bakın. Aynen öyle. Şimdi bunlar dediler ki o zaman bu alemin yaratılmış olduğunu nasıl ispatlarız biz? dediler. Muntezile dedi ki, bu alemin yaratılmış olduğunu şöyle ispatlarız. Bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde arap, cevher arap diyoruz, ya işte arap arad olmasıdır. Arap ne? Yani sıfat olmasıdır. Çünkü yaratanda bir sıfat olamaz. Bu bak mantığa bak. Bu alemin yaratılmış olduğunun delili alemin içinde sıfatların bulunmasıdır. Bu alemin ne gibi bir sıfatları var? İşte boşlukları var. Sert kayalar var. Bunlar hepsi sıfattır yani. Değil mi? Bir şekli var ne dünyanın vesaire. Var o zaman bu alemin, bakın bu alemin, dikkat edin nereye varacak? Bu alemin yaratılmış olduğunun delili neymiş? Kendisinde sıfatların bulunması. Evet. Kim söylüyor bunu? Muhtezile. Yani aradın bulunmasıdır diyorlar. Arad yani sıfatlar. Mali, oradu, alel insandır arad. şey de diyor ki eşariler. Aynen evet diyorlar. Bu alemin Yaratılmış olduğunun delili arattır ancak aratta hareket olan sıfatlardır. Sabit olanlar değil. Şimdi bir sürü sıfat var. Bir sabit olan sıfatlar var değil mi? Bir de hareket olan sıfatlar var. Onlar diyorlar ki Mutesile'ye evet biz de size muvafakat ediyoruz. Bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde aradın bulunmasıdır. Ama aradın içinden bir kısmını ayırıyoruz. Hareketin bulunmasıdır diyorlar. Yani hani mahlukatta bir değişim olamaz bu alemde değişimli oluyor ya hani rüzgar oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor işte hareketli arap hareketli sıfatların bulunması bu alemin ne olduğuna delil? yaratılmış olduğuna delil. Şimdi bakın arkadaşlar bu kaydeyi kendileri koyduktan sonra kıyamete kadar Şellan muhtezile Allah'a bir sıfat isnat edebilir mi? Edemez. Neden? Bu alemin yaratılmış olduğunun delili neydi? Kendisinde sıfat olması. Allah sıfat vardır desen o, Allah e, o zaman Allah, Allah da yaratılmış olacak. O zaman bir daha Allah'a sıfat veremediler. Tıkanıp kaldılar. Şeyde ne dedi? Eşari. Eşari. Evet bu alemin yaratılmış olduğuna delil arattır. Ancak arat içinde hareket halinde olanlardır. Peki bunlar Allah'a bir daha hareket uyandıran Nüzul istiva. istiva gelmek gibi sıfatı verebilirler mi? Yaramadım. Veremezler. Çünkü o zaman felsefe ne diyecek ona? O zaman Allah da yaratılmış, yaratılmış olacak. Bakın görüyor musun safsatayı? Nereden geldiler buraya? Sonra baktılar ki, yahu biz böyle dedik Allah, biz ortada kaldık. Kur'an'a bakalım acaba bize bir şey var mı? Razi ne diyor biliyor musun? Kur'an'a sonra bir baktık ki Kur'an baştan sonra bize mukalevet ediyor. Yüzden fazla Razi'nin kendisi söylüyor bunu. Yüzden fazla ayet var ki Kur'an'da bizim mezhebimize, bizim bu mezhebimize mukalevet eden ayet var. Yüzden fazla. Fahrettin Er-Razi. Fahrettin Er-Razi kendi kitabında bunu söyler. Kitaplarında bunu söyler. Kur'an'ın Kur'an'a mukhalefet ettiğini görüyor. Kendisi, kendi mezhebini. Vakır ettim lazım. Kur'an'ın mukhalefet ettiğini görüyor. O zaman ne diyorlar? Madem ki olay böyle, o zaman mecaz tavuklarını işte o zaman ortaya koyuyorlar. İşte bu bidat selefe, işte bu bidat ümmete böyle geliyor. Çıkış yolu mecaz <gülüyor> Madem ki bu var, Rabbin geldi, yani meleğe geldi. En Rabbin yani. işte istiva etti, yok. Hakimiyet hakimiyeti aldı. altına aldı. Mecaz, mecaz, mecaz vesaire. Şimdi o zaman mecaz yok. Mecaz batıl. <gülüyor> diyelim ki mecaz var. Çünkü sonradan çıkan selef arasında da mecaz, ehl-i sünnette mecaz vardır diyenler olmuş ama selef döneminde yok. İşte i̇mam Ahmed'ten Ahmet'ten getirirler rivayet. Hazem'in mecaz mecazul luga şeklinde lafızlar getirirler. Bu lugatın mecazıdır. Halbuki bu mimma tecuzu bihil luga demektir. Yani lugatta caiz olan demektir. Yoksa mecaz vardır demek değil. Şimdi diyelim ki bakın arkadaşlar mecaz vardır diyelim mesela. Evet. Kabul edelim size mecaz. Var, yok. Mecaz. Biz ne demiştik? Yok. Diyelim ki sizle aynı kategoriye geliyoruz. Diyoruz ki var. Peki arkadaşlar. Mecaz vardır değil mi? Vardır. Var Allah'ın eli yani Allah'ın kudret, kudret eli. Peki. Mecazla hakikat çatışırsa bir nasda hangisi öne alınır? Hakikaten hangisi asıldır? Hakikaten hakikaten. Hakikat. Çünkü hakikat asıldır mecazı kabul etsek. Peki madem ki hakikat diye mecaz diye bir şey var biz de size muvafakat ettik asler hangisi alınması gerekir? Hakkı. Hakikat. Mecaz için elinde ekstra bir delilin olması lazım. O yüzden mecazı kabul etsek bile siz iyice batıyorsunuz. Anladınız mı? Mecazı kabul etsek bile siz batarsınız. Neden batarsınız? Çünkü ortada bir hakikat var bir de mecaz var. Hakikat asıldır Mecaz size göre ne sonradan gelmiştir. Hangisi itibar alınır önce? Hakikaten. Hakikaten. Hakikaten mecaz nasıl çatışıyor? Kabul etmiyor ki zaten. Yani mesela e, e, nasıl? Zaten kabul etmiyor ki hakikati. Oradaki. Kişi. Yok kabul ediyor ama diyor ki tevil olunması lazım diyor. Mecaza olunması olur. lazım. Yani mesela şöyle en baştan dün, dün cariye hadisini attık ya Cahit abinin şey, Gazi abinin sorusuna binaen. Biz cariye hadisi şüphesini atmadık mı aynalla? Evet. Aynen. Ey aynalla. Allah nerede? Bunlar ne diyorlar Ene iki manası var. iki manası var. Birincisi yer, mekan. Yer. İkincisi değer. O zaman cariyenin sözünün, <gülüyor> yani Nebi Sassallam'ın cariyeye sorusunun iki manası var diyorlar bunlar. Birincisi ya Nebi Sassallam Allah nerede dedi? de semade dedi. Ya da Allah, bakın Allah Değil. değer olarak nerelerde? Cariyede dedi ki semalar, gökler kadar. O zaman diyorlar ki Siz bu nasla delil getiremezsiniz Biz de diyoruz ki bakın Hangisi hakikat eynenin, Hangisi mecaz Bunlar hakikat mecaz kabul ediyorlar ya Sorsam bunlara evet. eynenin hakiki manasının yer olduğunu söylerler da. Diye değerini sonradan konulmuştur derler O zaman diyoruz ki hakikatle mecaz varsa Tamam biz de sizde aynı kapıdayız O zaman hakikat manları önce mecaz Mecazım. O zaman bu sorunun iki şıkkı yok Tek şıkkı var Değil mi? Evet. Bu, bu sorunun tek şıkkı var. Çünkü bakın Eyni kelimesinden iki mana kastettiler bunlar. Dediler ki ya yer ya da değer. Yer asıldır değer sonradan <gülüyor> gelmiş. Madem ki yer asıl o zaman asla adele. Anlatabiliyor muyum? Asla adele. Şimdi bunlar diyorlar ki <gülüyor> iki elime yarattığıma secde etmekten seni <gülüyor> alıkoyan nedir? E biz de diyoruz ki niçin siz buna kudret diyorsunuz? Ne için kudret diyorsunuz? E diyorlar ki eli vardı desek, mahlukatlara benzetmiş oluruz. Biz diyoruz ki ya bu el dediğimiz olay sizin için hakiki değil mi? Hakiki. Kudret sonradan konuşacağız. O zaman niye asla anlıyorsun? Elinde özel bir delil olması lazım. Bilakis ayetin içinde özel delil var ki oradaki elden maksat hakiki el. Çünkü iki elim diyor. Eşariye diyoruz ki sen iki kudretin diyebiliyor musun? Diyebilir. Diyebilir. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü onların onlara göre Allah'ın sıfatları tek küllidir. Düzlere bölünemez. Kendi mezhebine tersin. İki kudretim diyemez. O yüzden bunların söylediklerinin hepsi batın. Yani kulli hal, olay ne kadar oldu? Ne kadar oldu? Bir saat, yirmi dakika. Evet. Bir saat, yirmi dakika. Şimdi e, o zaman <gülüyor> burada soru kısmına geçelim inşallah. Tabii bir şartla. Şart şu. Sadece ee, konumuzla isim sıfatla alakalı olacak bu şeyde. Ondan sonra meclis bittikten sonra özel soru falan şey olursa otururuz konuşuruz o ayrı. Ama burada sadece konuyla alakalı. Selefin menhecele budur asla. Konunun dışında soru aslen sorulmaz. Bir konu üzerindeyse meclis biter sona erer. Sona erer. Ondan sonra şey olursa. Ben bir soru sorabilir miyim? İsim sıfatlarla alakalı evet. <Gülüyor> Kâlem suresinin 42. ayetinde Allah Sübhaneke e, saktan açacağından bahsediyor. Onunla ilgili nasıl anlamadık? Sak sark. sıfatı e, biliyoruz. Ba evet diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin sak sıfatı vardır. Bu kadar. Bitti. Bitti. Hocam, Var mı bir işgal? <gülüyor> yani sak bu, bu ayet neye delir? Allah Azze ve Celle'nin sak sıfatının ol, olduğuna delidir. el i Sünnet de zaten sıfatlar arasında sakı zikreder. Evet. Şimdi bu bahsedilen sıfatların hakikat ve mecazi manalarının ya da hakikattaki birkaç tane manasının iktilatlı durumlarında çözüm usulü ne olması lazım? Mesela Krizide'deki <gülüyor> ben kudret kabul ediyorum. Birinci hakikat manası budur. Öbür yok, bu her teçhik olarak budur. Ya da işte aynı da de dediğiniz gibi, birisi kınardır öbürü de gözdür. Hangisinin öncelikli, hangisinin e, harikat olduğunu nasıl e, şey? Yapayım. Şimdi biz zaten o yüzden Anlandırma konusunda. Asıl söyleyeyim. ve asıl olmayan diye <gülüyor> bir şey söz konusu değil dedik ya biz. Biz bunu kabul etmiyoruz bu asıldır bu asıl değildir diye. Koyan kim dedik? Koyan kim dedi hatta. O yüzden şimdi el geldiği şimdi asıl bile kabul etsek bir kere icmaen el aslen bunlara göre icmaen el aslen bizim bildiğimiz manadaki eldir. Kudret mecazdır. Çünkü bunlarda şöyle bir itilaf yok. Acaba asıl olan kudret mi? Bizim anladığımız manadaki el sonradan mı gelmiş? Böyle bir ihtilaf yok zaten aralarında. O yüzden bunlara göre, zaten bunlar kitaplarında ne der kudret derken? Derler ki burada mecaz vardır, mecaziyeti de kudrettir. Biz bunlara şöyle yaklaşıyoruz. Bir kere dilde mecaz diye bir şey yok Kur'an'da. Mecaz vardır bile desek bu size ne diye. Neden? Çünkü kudret mi mecazdır yoksa el mi mecazdır diye sorduğumuzda diyorlar ki kudret mecaz el hakikat. O zaman hakikatle mecaz çatıştı değil mi bu ayette? İkisi de muhtemel izah <gülüyor> izah taaraza'l hakikatu ma'al mecazi quddima'l hakikatu ala'l mecaz hakikatle mecaz çatışırsa hakikat Tabii. mecaze nedir mukaddemdir asıldır Aslında çünkü o sorun bu şekilde değil. yani sizin izah, e, izah ettiğimiz baş konusunda Araplar mesela önce kafayı mı şeyin dağın başını mı hakkat kabul ettiler sonra başka nesnelerin başlarını kafalarını hakikat kabul ettiler burada mesela cisrla bir e, fırka da bir düşünce <gülüyor> Kardeşim bu yettir e, hakikat. Ben bunu alıyorum. Öbürü mecazdır. Senin dediğin gibi de mecaz yoksa şeyde, e, dilde dolayısıyla bu direkt hakikattır Dediğinde nasıl küçük? Şimdi bu? biz şuna soracağız. E, öncelikle bundan delil talep ederiz. <gülüyor> hangi kelimenin hakikat, hangi kelimenin mecaz olduğunu nasıl ta tayin ediyorsunuz siz? Nasıl? İddiadan tayin... sizsiniz. İddiadan sizsiniz. Siz bunu nasıl <gülüyor> tayin ediyorsunuz? Şimdi bunun sorusu yok. Zaten tarihte en çok Sıkıştıkları mecaz noktasında olay bu. Tayin edememişler. Hangisi hakikat hangisi mecazdır diye. Arap dilinde yedi olarak mesela çoğu yerde şey olarak... E evet. e Şimdi e onlara e sorsan derler ki evet mecaz olan kudrettir evet. derler. Biz de diyoruz ki bunun delili yok. Kabul bile etsek, kabul bile etsek <gülüyor> siz asla almak zorundasınız. Çünkü asla <gülüyor> hakikaten olay <gülüyor> burası. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela eğer... İkil bir şey, ikil bir kelime. Şimdi Türkçe'de ne var? Tekil var, bir de çoğul, çoğul var. var. Arapça'da böyle değil. Tekil, ikil ve çoğul var. Hı. Şimdi hemen o ayete bakalım. Şimdi burada hani şeytanın hitaben diyor ya, ma'mene eke entes şudari ma karaktubi yedeği. Buradaki yedeyye kelimesi, yedeyye kelimesi ikil, ikil olarak gelmiştir. Çünkü yedeyye kelimesinin asıl yazması şöyle, şey. e, yedeği değil mi? Yedeyye. Şimdi şu yedeyyeyi düşünün mesela. ye-de-yi ayette bu şekilde geçer. Aslında yedeyyenin asıl yazılışı şöyledir. Bakın. Yedanidir. Burada yeye muzaf olmuş, bu gitmiş. Ondan sonra buraya yeye gelmiş. Ee, bir olduğu için burada b var. Bu da yeye olmuş. İki yeye birbirine idram edilmiş. iki tane yeye çıkmış. Yedeyye. Yani burada ikil. Bunda hiçbir fırkanın itilafi yok. İkiler. Şimdi eğer ikil bir şey, bir kişiye... İzafe edilirse, ait kılınırsa hani Allah'ın iki eli diyoruz ya lugatta bunun mecaziyeti gider. Yani iki kudret diye bir şey söz konusu olamaz. Lugatta ikil bir şey bir kişiye, bir şahsa ait kılınırsa kudret manası yoktur Arap dil edebiyatında. O yüzden bunlarda da talep ediyoruz. Bize Arap dil edebiyatından, Kur'an'dan sünnetten bir tane örnek getirin. Şiirlerden, Arap dili şiirlerinden cahil bir tane örnek getirin yet kelimesi ikil olarak kullanılmış, bir şahsa ait kılınmış ve onunla kudret kastedilmiş. Hiçbir tane yok dilde. Yani, yani ki, kudretler de diyemeyeceğimize, diyemeyeceğimize göre, kasıt, göre saçmalık olur. Kasıptan vurgusu ya da doğru, daha doğrusu vurgudaki şey nedir burada hikmet? Mesela e, dini orada habl olarak ilk olarak almasının Turan'daki hikmeti bu manada bir. Neden? E, şimdi, asıl manası değil de böyle bir e, orada zaten mecaz yok. Şimdi burada zaten dediğimiz gibi mecaz yok. Çünkü mecaz, yani her ipin, ipi, ipin, ipin din, din manası yapıyoruz. olmadığı için mecaz yok. Dugat'ta yani <gülüyor> din manası yok ipin. O yüzden bu kinayı, e, şimdi şöyle yapalım. Bu dilde çok maruf bir şey. Yani Allah Azze ve Celle bazen <gülüyor> öyle bir lafızlarla hitap eder ki insanlara, bu böyle okuyanı daha çok böyle. Şimdi Allah'ın ipi ne kadar nefse hoş geliyor değil <gülüyor> mi? Allah'ın boyası <gülüyor> ve boyanın ne kadar <gülüyor> nefse hoş geliyor. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin belagatı çok geniş. Bazen alimler der ki mesela Nebi sallallahu aleyhi menheci vardır. Ben diyorum ki mesela dikkat ederseniz ben bazen diyorum ki ey arkadaşlar buraya dikkat edin. Ey dediğim zaman bir uyanma oluyor değil mi? Siz normal dinlediğinizden bir üst seviyede dinliyorsunuz. Bu Nebi sallallahu aleyhi ve menhecinden bu şekilde ders vermek. Suud'da alimler böyle yapar. Ey huan der. Dersin ortasında durur mesela. Aynı Muaz ibni dediği gibi. Ya Muaz etedri ma hakkullahi alal ibad. Ey Muaz Allah'ın kulları, kulların da Allah'ın üzerindeki hakkı Nedir bilir misin? Şimdi Allah Azze ve Celle de topluma hitap eden, toplumun zihnini uyandıracak, onları tabiri caizse o atmosfere sokacak lafızlarla hitap eder bize. O yüzden Allah'ın dini manasına, Allah'ın ipi manasına birçok şey verebiliriz. Birisi demiş ki Kur'an, birisi demiş İslam. sünnet, birisi demiş İslam, birisi demiş din. Alimler diyor ki Allah'ın belagatı o kadar geniş ki bak hepsini kapsayabiliyor. Demek ki bir ayetten bir sürü hak manasıdır. Çıkabiliyor. O yüzden bu Allah'ın belagatının güçlülüğünden dolayıdır. Ve Arap bunu dinlediği zaman, olduğunu Arap bunu dinlediği zaman nefsine Arap'ın daha çok hoşuna, nefsine daha çok, ya Türkçe de bile daha biz çok böyle. Tüfekat keser. Tabi Türkçe de bile biz bunun kıymetini ve değerini anlayabiliyoruz. Allah'ın ipine sık sıkı sarılın. Çünkü, çünkü ip aslen bizim hayatımızda yaşadığımız bir şey, değil mi? Sarılabilecek. <gülüyor> Ama din böyle cisim. Hani cisim olmadığı için hani böyle sık sıkı zihnimizde bizde. İpe göre bir alt seviyede dahadır evet. onun şeyi. O yüzden Allah Azze ve Celle bu anladım. türlü hitaplarla devamlı hitap etmiştir. Nasıl Önce der ki olarak? Allah, el-kâri'atum el-kâri'a el-kâri'a mel der. der. Manasını bilmiyor. Sonra der ki, bilir misin nedir kâri'a? Evet. Görüyor musun? Önce hiç manası yok. Önce bize hitap ediyor. Sonra diyor ki bilir misin nedir kâri'a? Bunların hepsi Kur'an'ın belagatından dolayıdır. Nasıl, e, net olarak ipi nasıl anlamaz? Gerekir. İp Allah'ın Mesela... dini. Di, Bu kadar Darb biz buna mecaz İslam demiyoruz. İslam ya, bu mecaz, mecaz değil. kinaye ya. Yok bak mecaz ne olacak <gülüyor> hani bir kelimenin iki manası olacak ki başlayan iki manası, manası yok. Vardır. Din adı Tek altında. O yüzden bunu şey mecaz Sen din ayeden mecaz anlaşmış olacaksın. Din ipteri diyebilir misin din? diyemezsin. Diyemez. Bak hani iki manası yok yani birisinden birine atlama ya. O yüzden Ibn Teymiye diyor ki Arap dinine dönün. Bu Khalili, işte Esma'i vesaire bunlar ilk Araplarda. da Sibeway. Bunların hiçbirinden lugatı, mecaz, hakikat diye ayırdıklarını ba göremez. Babalar bunlar. Babalar, en babalar. Tabii. İlk böyle dili yazmaya başlamış insanlar. Bunlarda hiç bu ayrım yok. Sonradan müteakiller çıkmış. İlk bunu ortaya atan bidatçı, bidat fırka, muteziledir. Sonradan eşariler de ona tabi olmuş. Sonradan maalesef ehl sünnetten de bu akıma kapılanlar olmuş. Ama müteakillere bakıyorsun, şey mütekaddinlere ilk dönem selefine bu yoktur. Buna Sadece tabii. işte i̇mam <gülüyor> Ahmet ve buna benzer. Mâmer ibn il falan var. Bunlardan... Şöyle lafızlar getiriyorlar. Mesela onlar kitaplarında bahsediyorlar. Diyorlar ki hada min mecazül luga. Bu lügatin mecazıdır derler. De Ama anladım. orada bizim anladığımız mecaz değil. tecuzu fi'l-luğa yani lügatta caiz olandır demek. Çünkü mecazın iki manası da var. Yani caiz olan manası da var. Anladın mı? Bunun delili İmam Ahmed Cehmilerden saldırın Siz Neden mecaz yapıyorsunuz diye. Anlıyoruz ki oradaki mecazdan kastı bizim anladığımız mecaz değil. O yüzden Şeref'ten örnek veremiyorlar bir tane bile mecaz yapalım. Mecaz vardır diyene lügatta. Bu manada yine bir kapıma bir soruyu sormak istiyorum. Da. Belki anlatmadınız ama e, ilgisi var diye. Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin hitabında biz ve ben var. Tekrar evet. ve çoğul var. Biz yani, ve ben. Evet. Burada e, çoğul olduğu zaman her zaman aynı manayı mı şey yapacağız? Siyak bakına göre. Diye, Siyaksi. Şimdi şöyle yapalım. <gülüyor> Mesela diyorlar ki Hristiyanlar sizin Kur'an'da bize ne? Hüccet var. <gülüyor> evet. Biz, biz yarattık. Yani bak birden fazla yarattık. Yani halakına he? biz yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki birden fazla yaratıcı var. İşte bu da Meryem'dir. işte İsa. <gülüyor> şimdi o kadar batıl ki. Yani şimdi halakına diyor biz. Değil mi? Arapçada bizim iki manası var. Ya çoğul ifade eder. Yani birden fazla manası var. Ya çoğul ifade eder ya da tazim ifade eder. Evet, ben ne diyorum? Şimdi arkadaşlar bir kayda diyoruz diyorum. Abi, bir tek ben zikrediyorum. Neden? Bu siz de benimle aslında neyisiniz bir müshareket içerisindeyisiniz yoksa hepimiz zikletmiyoruz bunu. O zaman biz tazim ifade eder çünkü deli biz yarattık diyen Allah başka ayette Allah'tan başka yaratıcı var dem yaratıcı var mı? Yok. demiyor değil mu? Değil, o zaman diyoruz ki buradaki <gülüyor> naalar bizlerin hepsi tazimdir. Neden? Kur'an'ı ne tefsir eder? Sünnet. Kur'an'ı ne tefsir eder? Kur'an. Kur'an. Ha? Kur'an'ı Kur ne tefsir eder? Ar Sahabe. Ar Ar Ar İcması. Ne tefsir eder? Arap edebiyatı. Al. Hepsine dön. Hiçbir saadeden bunu kimse çoğul anlayan olmamış bu bir. Çünkü Mekkeli müşriklere bile sorsan yeri göğü kim yarattı Allah dediler. Onlardan şimdiye kadar bir, bir itiraz bakıyor bile olmaz. demedi ya Allah biz yarattık diyor ya. Siz nasıl yeri göğü sadece Allah yarattı diyorsunuz Yok. dememişler Mekkeli müşriklerden Hepimiz yani. burada biriz demişler. Müşriklerden, yani. demişler. müşriklerden bile itiraz evet, o zaman tek mana taşırır taşır bunu. Tazim olarak evet tazim. Yani tazim, tazim. Olarak Yok, siyak sibaka göre bazen e, nafızlarda biz demiş de başka şeyler yani biz ona mesela <gülüyor> biz ona şah damarından daha yakınız Buradan kasıt melekler işte mesela. Örnek. Siyak bakına bak görürsün. Allah diyor biz onlara melekler tayin ettik sonra sonra en son gelir biz ona şaktırmanızdan daha yakınız. Hani bize bunu reddiye getiriyorlar ya bak Allah bize şaktırmanızdan daha yakın o meleklerdir. Siyak sibak'a baktım. O yüzden siyak sibak bak bir şey yapar. Melekler olmazsa da uzakta değildir ya uzaktan bir müsmel deriz. Göre, göre, evet uzakta değil. Zaltıyla dersem zaten... uzakta. Yani hakikatiyle geliyorsa zaten Cenab-ı Allah'ın gelmesi. Evet. Zatiyle geliyorsa bu uzak anlamına da gelmez. Şu, Hoşçakalın. zatiyle geliyorsa bizim anladığımız manada gelmiyor. Hululü gerekir. Bize, Allah Azze ve Celle'nin bize hulul noktasında yakınlaştırmayı gerektirmiyor. Biz bunun gelmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela diyoruz ki bakın e, en bastından mesela diyoruz ki ha, e, Haberköy'e indi. Belki köy şehre göre tepededir. <gülüyor> ama ne manada indi? Yani. Yani ama dersin bunu kullanıyorsun ama köye haberindi diye. Yani haber salındı. O yüzden intikali gerektirmiyor yani. Hocam şu yakınlık hususunda ismini hatırlayamadığın Seleften biri diyor ki diyor dağın diyor tepesinde olan diyor dağın diyor eteğinde olan nazaran diyor Allah'a daha yakındır. Evet. Hani bu şekilde de yani yakınlığı bu şekilde de ifade edenler olmuş. Biz de diyoruz şey en güzel naslar bunda ne yapmış? Susmuş. En güzel burada susmak. En güzel, Başka. Şimdi hocam, bir şey söyleyeyim. Hani bu, tabii ki Allah'ın isim ve sıfatları, her şeyini bileceğiz de. Bir de toplumda yerleşik bir düşünce var. Hani bunu Nas'tan mı alıyor, hadisten mi alıyor, ayetten mi alıyor veya başka bir kültürden mi alıyor? Ben ku, e, kulumun zannı üzere, kulum beni nasıl bürürse ben öyleyim diyor. Ha. Bunu nasıl izah edeceğiz? Yani bizim bu çıkmazımıza bir çare mi bu yoksa suan mı, masajı <gülüyor> hale getirmem mi yani? Ana inde zan عَبْدِينَ Ben, kulumun beni zannettiğinin indindeyim. Şimdi, evet. E, burada indiye dediğimiz var ya, indiye din. Diyorsun ki mesela bizim katımızda, bizim indimizde bu mesele böyledir. O mesele senin yanında, manası değil. Anlatabiliyor muyum? O... Çünkü bak dikkat edin. İndiyi orada, yanında olma neyle kayıtlanmış? Zanla. Eğer bu zan olmasa ortada o indiye yan yanalık meydana gelecek mi? Gelmeyecek. O zaman burada anlıyoruz ki zannetti yani burada zannetti. Yani kulumun beni düşündüğü yerde ben her zaman hazır ve nazırım neyle? İlimle. Delil. Hani biz evvel vel ahri ve zahri vel batını şerhederken ederken konuşmadık değil mi? Yani şey. <Sessizlik> Sen batınsın, senden öte hiçbir şey yok. Yani her şey senin ilmin altında. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın söylediğiyle söylediğiyle de bu bir. Yani kişi Allah azze ve celle'nin andığı yerde Allah azze ve celle'nin rahmeti, bereketi, ilmi onunla beraberdir. Allah alla kulli hal mecaz dediğim gibi belki karışık gelir şey olur. Şimdi hakikaten bunlar çok biraz uzun, ağır meseleler. Yani işte kardeşlere yani mesela bu arkadaşlar ufak ilme yeni başlamışlar var. Yani hepiniz de aranızda da derece derecesiniz. Biriniz daha önce okumuş, daha çok okumuş, biriniz daha az. Yani elimizden geldiğince tahtada indirgemeye çalışıyoruz. Illaki eksiklerimiz olacak. illaki anlamadığımız yer olacak. Yani çünkü ilim çok geniş olduğu için bir derse de bitecek değil. Elimizden bu kadar geliyor. Karışık gelmiş olabilir. Ama eminim ki ben çoğunuz işin en azından mantığını yakaladınız bu mevzuda. O yüzden bize tevil yapan insana yani tevil yaptınız diyen insana bizim duruşumuz çok basittir bu noktada. Deriz ki siz tevili nasıl anlattınız? Net basıl kabul ediyorsunuz. Lafzı orijinal manasından çıkarmak. İşte meanın orijinal manalarından bir tanesi de ilimle beraber olmak. Demek ki biz tevil yapmadık orijinal manasını derttik. Çünkü onlara göre tevil orijinallikten ne yapmak? çıkmaz. E biz orijinallikten çıkmadık. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi e, dün olsun bugün olsun sunduğunuz ders daha çok böyle resmiye tarzında böyle. Yani hem bir nevi bir şey öğretmek, bunu öğretirken de muhaliflerle efendime söyleyeyim karşılaştığımızda bu bir eserde olur. İşte efendime söyleyeyim hakikatte olur. Karşı karşıy gelindiğinde işte soru karşısında nasıl cevap, diğer soru karşısında nasıl cevap e bu tarzda böyle bu ders işlendi bu dersin bu şekilde işlenmesi mi daha isabetli olurdu yoksa <gülüyor> salk bir şekilde bunu böyle sistematik bir şekilde anlatmak mı daha? Eğer bu daha. devamiyeti olan bir ders olsaydı önce kişiye ne ikrar edilir? Önce kişi kendi akidesini temelen alır öğrenir ondan sonra bu temel nedir? Bu temel bir diraset ister yani uzun günler, haftalar ister, kişi bir temel atar Sürekli. ondan biz. sonra ama şimdi bu ortam böyle bir ortam değil. İki gün gelmiş bu iki günde faydalı özel ne fayda verebiliriz? Yani her yerde bulunmayacak. Yani işte teşbih nedir, tevhid nedir? Bunların hepsini bulursunuz kitaplarda belki. Ama mesela bunlar özel faydeler. Özel fayda olarak ne verebiliriz bunlara? Çünkü mesela bugün yaşadık birisi ne dedi? Ben Allah'ın inmesini nasıl anlıyordum dedi. Sen bu bulutlara gelmesin, indiğini evet. anladım. Dün birisi itiraf etti Hı -hı. mesela. E tamam, bu kardeşin hatası yok. E yani sen külli bir mana verip de tavsillendirmesen insan bunu anlayacaktır. Ama bunu istiyoruz yani öyle bir kalıplar verelim ki insanların biraz bir belli bir duruşu olsun. Belli bir neye olsun? Duruşu olsun. Bundan dolayı ben bu şekil faydalı olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. Çünkü Vallahi bu e, diraset değil. Yani böyle hani temelden sen başlayıp da böyle değil. ilerleyeceğiz. Bu şekilde değil de yani İki günde nasıl özel faydalar verilir? Bununla alakalı bakın ben mesela hemen notuma baktığımda şunu da örnek vereyim mesela. Diyorlar ki mecazdır diyenler mesela örnek şimdi buraya baktığımda başlık yapatmış <gülüyor> buralara. Mesela diyoruz ki kördürler, görmezler vesaire bu ayetler var ya. Diyorlar ki mesela meseluhum ne buyuruyor mesela Bakara suresinde bunların misali işte ate ateş yakmak isteyenlerin misaline benzer. Felenme <gülüyor> ma İşte bu ateş etrafını aydınlatınca Allah onların nurunu giderdi. mesela ma ve fi Onları karanlıkta bıraktılar, görmezler artık. Fi zulumatil la Sonra amyun. Kördüler, sağırdılar, dilsizdiler. E diyorlar ki şimdi onlar hakikaten yani kör mü, sağır mı, dilsiz mi demek burada mecaz var. Biz diyoruz ki her zaman yine başa dönüyoruz. Neyle elne alınır cümleler her zaman siyah sivak ile. Şimdi devam edelim ayetlere. Bakın ve <gülüyor> sonra ne diyor? İşte bu Allah azze ve celle yağmur indirir içinde yıldırım var, şimşek var vesaire. Yijgaluna asabi ahum fi elvenim. Ellerini kulaklarına koyarlar. Niye koysun ki sağ adam zaten? He? fi evanihim mina sawaik neden dolayı işte o yıldırından dolayı hazral muht ölüm korkusundaki yıldırından dolayı ölüm korkusuyla. Sonra bak. Hazır saptı tabii. Mesel ki, mesel illesi ista'ukada nara ma habluu ve fi la fi kafirin. Sonra bak bunlara neden kafir diyor? E, duymayan bir insan zaten hüccet ona. Şey olmamış. Yani mazumdur hep biz, yani. Yani sumu, o yüzden mesela bunlar ne diyor? Mesela diyorlar ki bakın arkadaşlar her zaman kavramlar siyak sibaklara göre ele alınır. Şimdi mesela tekfirci, cehalet. Bu cehalet kavramını ne biz tekfir ehlinin önüne koyduk da doğru düzgün bundan anlamadılar o yüzden sapıttılar. Ne böyle bir şey oldu ne de onlar bize anlattılar da biz onlar gibi anlayamadık. İki tarafında ortaya koyduğun maalesef hiçbir şey yok. Böyle muazzamadesi <gülüyor> sevdi etti Nebis Asam onu tekfir etmedi bunlarla olacak bir şey değil. Zaten muazazesi de delil değil de hikmetlere reddiye değil de yani böyle muazazesiyle yok İbn Abbas kufurun dune kufur dedi bunlarla olacak iş değil bu. <gülüyor> Anlatabiliyor mu? Yok muazazesi hadi bitti abi öldük yani maşallah öyle bir ücret koyduk ki delil de değil yani delil olsa yine bir şey var muazazesi delil daha, de olmaz yani. Yani ahi, olay böyle değil bakın mesela buraya başlık atmışım şimdi bakın. Bunlar diyorlar ki cehalet mesela kavramını ele alı, içi boş kimse doldurmamış. Ne onların diliyle mürcieler doldurmuş, ne mürciyelerin diliyle onların harici var. <gülüyor> İki tarafında içi boş. Boş bir kavram. O diyor ki cehalet, o diyor ki şey hiç konuşuldu yok. Fehmülü, birisine göre şart anlaması, birisine göre şart değil, hiç içi doldurulmamış. Ne? Diyorlar ki mesela atıyorum. Mekkeli müşrikler veya kafirler, şunlar bunlar Kur'an'da bahsedilen. Allah diyor ki işte bunlar anlamayan bir toplumdu, cahil bir toplumdu vesaire. Bak Allah bunlara cahil dediği, anda, dediği halde, Anlamayan bir toplum dediği halde tekfir etti bunları. Demek, demek ki ne? Anlamadım. Cehalet, Anlamadım he, mazeret cehalet. Mazeret, mazeret değil. değil. Allah bunlara cahil dedi. şey dedi e, içi boş. Anlaşılmıyor ki. Yani şimdi bakın. Mekkeli müşriklerin. Mekkeli müşriklerin. Mekkeli müşrikler şunu biliyordu. La ilahe manası ne arkadaşlar? Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Değil mi? La ilahe manası bu. Değil mi? Var mı bir itiraz? La ilahe manası. Bir manası da o yani. Var, yok şeymalar da. Ya budur ya. La ilahe illallah yani Nebis A's'ın istediği Allah'tan başka yaratıcı yoktur de. değil mi dandısın? Allah Allah'tan Allah Allah ibadet et. Allah hadi başkan, İbadete daha <gülüyor> geç kimsenin olur mu arkadaşlar ya <gülüyor> Ya ben yıllarca tevhid okudum yapmayın. <gülüyor> La ilahe illallah, Allah Allah'tan, Allah'tan başka, Allah'tan başka başkan, yaratıcı yok değil mi? İlahe nasıl anlayacağız? Doğru mu e aması o da bakın, bir anlaşılabilir. Okuyun bakın. Size tuzak kurdum <gülüyor> burada. Demek Düş, ki cahil dillermiş ya. bak Mekkeli müşrikler nasıl biliyorlarmış la ilahe illallah'ı? Yalnız var ya ne oluyor dedem şurada. <gülüyor> Şimdi bunu özellikle yapmıştım ben dersten önce bunu iştirakla. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir gün bir tekfirciyle konuşuyoruz. Ya diyorum ki Mekkeli müşrikler, La ilâhe illallah'ın manasının Allah'tan başka yaratıcı olduğunu biliyordu. Olur mu ya? Onlar biliyordu diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. E dedim? Bak o zaman cahil değillermiş adamlar. Cehalet ne demek? Bakın Allah mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? İnnemet teubetu alallahi illazine ya'maluna's su'e bi cehaletin sünmeyetubuna min qareb fa ulaike yetubu Allahu aleihim Allah'ın tövbeleri kabul edeceği kimseler ancak şunlardır. Hı. Kötülüğü bilmeden yapanların, sonra da çarçabuk tövbe eden kimselerdir. Ya bilmeden. Cehaleten, cehalet, cehalet, cehalet kelimizi cehalet. geçiyor. Şimdi neymiş arkadaşlar? Bilmiyorum. O zaman bilerek yapan tövbe edemez. Doğru mu? Bilerek bir günah kim bilmeyerek yapıyor ki? Herkes bilerek yapıyor zaten. O zaman yolda bir çıplak kıza baktım, tövbe etmeye bak, tövbe edemezsin. Bittin sen. Çünkü ayette diyor ki hayır sadece tövbe kimeymiş? Cehaletten <gülüyor> dolayı yapanlara. Sadece ne? Cehaletten dolayı yapanlara. O zaman bilerek günah işleyen hiçbir zaman tövbesi tövbe kabul olmaz. E ne yapacağız? N nasıl anlayacağız bu ayeti? O yüzden Bak, Ebu Ali'ye ne diyor biliyor musun? Ebu Ali'ye ne diyor biliyor musun? Ben diyor bunu Allah Resulü'ne sordum. Şey Allah Resulü'nün hesabına sordum. Bize göre amel etmeyen bildiği halde amel etmeyen cahildi. O zaman cehalet Kuranda en çok ne hakkında kullanılmış? <gülüyor> bildiği Allah. halde icabet etmeyenler Allah çoğunlukla cahil demiş. Onlar Allah. cahil olan Allah. toplum derken, onlar bildiği halde icabet etmeyen toplum. Onlara sorsan, nedenler? Li <gülüyor> yuqaribuna, walla nabuduhum, li yuqaribuna ila Allahi zulfa. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? İbadet, i̇badet ediyorlar. Bak ibadet ettiklerini biliyorlarmış. Cahiller yani. İbadet ettiklerini biliyorlarmış. Hani bilim, bilmeden ibadet ediyor. Hani bu tasavvufçular diyelim ki bilmeden ibadet ediyor. Çünkü onlar yardıma, yardım isteme ibadet olduğunu bilmiyorlar diyelim. Ama bunlar ikrar ediyorlar ibadet ettiklerini. Bak biliyorlar yani ne yaptıklarını. Allah'tan gayrısına ibadet ettiklerini biliyorlar. Şimdi sen cahile, cahil kavramının içine bilmeyen, ilmen bilmemeyi doldur. E niçin o zaman Allah diyor ki onlar kördürler, sağırdırlar, dilsizler. O zaman hakiki kör olmalı o zaman sende. Senin bildiğin, bizim bildiğimiz manada kör anla. Halbuki orada kö, kör, dilsiz, sağır ne? İcabet etmeyenler için kullanılmış. O yüzden Kur'an'a ve sünnete bakın. Kendiniz deneyin evde. Cehaletle alakalı nasları toplayın. Yüzde doksanını bildiği halde icabet etmeyenler. Çünkü Selefte hep ne de demiştir Selef? Biz bizim için alim kim? bildiğiyle amel edendir. Bilmediğiyle amel et, bildiğiyle Allah amel etmeyen cahildir. cahildir. E i̇şte bu cehalet, işte bunlar konuşulmuyor. Ondan sonra evet. muazzadisi akı böyle değil. Biz selefin fehmine dönmediğimiz zaman evet. şu hadisle bu hadisle bitmez. Usul olmadığı zaman aynı bu siyak sibak olayı cehalet evet. içinde teklif içinde geçerli. Aynen. Ondan sonra adam der ki bana birisi de çıkar der ki hükme anlat kardeşim der. Siz buyurun evet. der. İşte bu insanlar bu teklifler bu kadar cahilide. Hocam bir şey. Sonra tutarsın bir insana dersin ki hükmü anlat bana siz buyurun der. Hani şey, kahve koyuyoruz hani siz buyurun. Böyle insanlar. Üç nasla çöpçüyü tekfir eder bunlar. E neden? Onlar çünkü cahil bir toplumda. Allah nasıl tekfir etti bunları Diyoruz ki İbni Hacer niye tekfir etmiyorsun kardeş? Niçin İbni Hacer'i tekfir etmiyorsun? İb İbni Teymiye onların yaptığına küfür diyor. İcmaen yani Allah'ın sıfatını inkar etme küfür değil mi? Peki bu muatırelere, cehmiyelere, mutezililere niçin kafir diyorsunuz? <gülüyor> İbnü Teymiye diyor ki: "Lev kat kefertum." Eğer bensin kefertum. Eğer bensin söylediklerinizi söyleseydim kafir olmuştum. Ama siz benim katımda cahilsiniz. Ve ben bunu kime söylüyorum diyor İbnü Teymiye? Sizin kadılarınıza, amirlerinize, ulemalarınıza. E bunlar bunun biliyorlardı. Ama ne diyorlar? Tevil ediyorlar. Bunlar tevil ediyorlar. O yüzden Peki tasavvufçu Allah'tan dan yardım isterken tevil etmiyor mu? Evet, Ediyor. Zayıf hadisler, uydurma hadisler getirmiyor mu? Oh. Ha? Sen de ricale inmedin. Sayı gördüğün hadislerin tasavvufu da inmedi senin gibi ricallerine. Sen şeyhini taklit ettin. O da şeyhini taklit ederek ona sahih dedi. O, onların ikisi de tevil. O zaman cehaletim bir tarifini yapalım. Şahil kelimesinin anlamını e, içini dolduralım. Hocam. <gülüyor> bakın Tekfirin. bir soru soracağım. Olayla <gülüyor> alakalı. Tekfirin şartı kaçtır? Hemen bir rakam verin abi. Vermeyin. Bir rakam. Bakın yanlış anlamayın. Burada kimse rakam vermez. Evet. Çünkü neden? Yanlış anlamayın tabi <gülüyor> veremez. <gülüyor> Çünkü neden hiç okunmamış ki? Hiç işlenmemiş ki bunlar. Hep içi boş kalmış. İlk okulda çocuğa ne öğretirler biliyor musunuz? Alfabe, A, B, C, D, E. Bunu öğretirler. Tekfire başlayan ilk insanat, yani e, tekfir mevzusunu çözmek isteyen, hakkıyla öğrenmek isteyenin ilk bilmesi gereken şey, tekfirin şartı kaçtır? Türkiye'de 30 senedir, 40 senedir bu işlenmemiş. Işte böyle boş bırakılmış. Herkes havada uçuşuyor böyle lafızlar. O ona diyor mürciye, ona diyor harici. Ne harici adam tekfirin kaç tane şartı var biliyor, ortaya koymuş, ders yapmış. Ne onların manasıyla biz mürciyeler ortaya kaç tane... Tekfirin şartı var koymuş. Ya nasıl biz ilim öğreniyoruz? İşte bunların hepsi neden kaynaklanıyor? İşte alimlere bakmıyoruz. Yani diyoruz ki yok kardeş biz alimlere bakıyoruz. Bukhara Müslüm okuyoruz alimlere bakıyoruz. Bakmıyoruz abi. Alimlere bakmıyoruz. Tekfirin şartı kaç? Ne mürciyeden cevap var ne hariciden cevap var. Böyle mi öğrenilir ilim yani? Yani ilk öğrenilmesi gereken şey tarihte daha işlenmemiş ya. Kimse de bilmiyor. Hiç ortaya konulmamış. Fehmul hücce, hücceti anlamak. Birisi der ki hücceti anlamak bidattır. Diğeri de der ki hücceti anlamak şarttır. İkisi de yanlış. O içi doldurulmamış, boş. Tafsil gerekir bunların hepsinde. Neyse bu tekfir mevzusuna girdik. İsmini sıfata bulaştırmayalım bunu. Kamerayı şey hepsini inşallah kapatalım. Ondan sonra isterseniz cehalet mahal onları konuşalım. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem.